43. Bâbür Şah Timur Gürgen Şah'ın oğlu, meşhur Asterabat Fatihi Miran Şah'ın torunu olan, Sultan Ebu Said'in torunudur. 888. miladi 1482'de tevellüt etti. 933. Miladi 1526'da Hindistan'a alıp, büyük bir İslam devleti kurdu. Bu devlet 1274 miladi 1858 senesinde İngilizlerin işgaline kadar 342 sene hüküm sürdü. 937 miladi 1530'da vefat etti. Kabil'dedir. Alim, adil ve edip idi. Hayatını kendi yazdı. tüzük Baburi dediği bu kitabı Ekberşah Şah zamanında Çağatay dilinden Farisi'ye, sonra İngilizce'ye tercüme ve neşredildi. Babür'ün kurduğu Timur oğulları veya Gürganiye devletinin on yedi hükümdarı şunlardır: 1. Babür bin Ömer bin Ebi Said, tevellüdü 888, Cülhusu 933, Miladi 1526. 2. Hümayun bin Babür. Tevellüdü 913. Cülusu 937. Miladi 1530. 3. Ekber bin Hümayun. Tevellüdü 949. Cülusu 963. Miladi 1555. 4. Selim Cihangir bin Ekber. Tevellüdü 977. Cülusu 1012, Miladi 1603. 5. Şah Cihan bin Cihangir, Tevellüdü bin, Cülusu 1037, Miladi 1627. 6. Evrenkzip Alemgir bin Şah Cihan, Tevellüdü bin 28, Cülusu 1608, Miladi 1657. 7. Şah-ı Alem Muhammed Bahadur bin Alemgir. Tevellüdü 1053. Cülusu 1118. Miladi 1706. 8. Cihandar İskender bin Şah-ı Alem. Cülusu 1124. Miladi 1712. 9. Ferruh bin Azimuş bin Şah-ı Alem tevellüdü 1098 culusu 1125 miladi 1713 10 refiu derecat bin refiu şan bin şah-ı alem culusu 1131 miladi 1718 11 şah cihanı sani bin şah-ı alem Cülüsü, 1131 Miladi 1718. 12. Muhammed bin Şah Cihanı Sani. Tevellüdü 1114. Cülusu 1131. Miladi 1718. 13. Ahmet Behadir bin Muhammed Şah. Cülusu 1161. Miladi 1748. 14. Alemgiri Sani bin Cihandar. Tevellüdü 1099, Cülusu 1167, Miladi 1753. 15. Şahı Âlemi Sani bin Âlem Gir. Tevellüdü 1140, Cülusu 1173, Miladi 1759. 16. Ekber Şahı Sani Muhammed bin Şahı Âlem. Tevellüdü 1173. Cülusu 1221, miladi 1806. 17 Bahadır Şah Sani bin Muhammed. Tevellüdü 1189. Cülusu 1253, miladi 1837. Yukarıda yazılı Gürganiye hükümdarlarının son zamanlarında İngilizler Hindistan'a yerleşmeye başladı. El altından Hindu kâfirlerini Müslümanlara karşı kışkırttılar. Sürekli fitneler çıkardılar. Önce Felemenk, Portekiz, Fransız ve İngiliz tüccarları ve büyük şirketleri sahil şehirlerine yerleştiler. İlk olarak Ferruh Sir Şah bir İngiliz şirketine imtiyaz hakkı tanıdı. İkinci Şah-ı Alem Bengal kıtasını senede 2 milyon dört yüz bin rubye karşılığı, İngiliz şirketine kiraya verdi. 1221, miladi 1806'da, Şah-ı Alem vefat edince, İngiliz hükümeti, şirketin haklarını korumak bahanesiyle işe karıştı. 1274, miladi 1858'de, Delhi'de ihtilal çıkarıp, Hindistan'daki vehhabilerin yardımıyla, Behadır Şahı, Kalküte şehrine nakl ve hapsederek Gürganiye devletine son verdi. Hakikat Kitabevinin 1987 senesinde neşrettiği Diya-ul-Kulub kitabına bakınız. 1294 Miladi 1877'de Osmanlı-Rus harbi sırasında Hindistan'ı İngiltere Krallığına bağlı bir imparatorluk ilan etti. Mitat Paşa'nın İslamiyete yaptığı zararların en büyüğü bu oldu. İngilizler, girdikleri bütün İslam memleketlerinde yaptıkları gibi, İslam alimlerini, İslam kitaplarını, İslam mekteplerini yok ettiler. Tam din cahili bir gençlik yetiştirdiler. Hindularla Müslümanları çarpıştırıp, milyonlarca Müslümanın kılınçtan geçmesine sebep oldular. Çıkardıkları fitnelerden en kanlısı, 1274, Miladi 1858, ve 1366. Miladi 1947'de Pakistan kurulurken oldu. Pakistan'a devlet başkanı yaptıkları Ali Cinnah, Şii idi. Miladi 1948'de ölünce, yerine geçen Eyyub Han, Mason idi. İslamiyeti yıkmak yolundaydı. Bunun yerine gelen General Yahya Han, Koyu Kızılbaş idi. 1392. Miladi 1972 başında Hint harbinde mağlup olup Doğu Pakistan elinden gidince hapsedildi. 1947'de Şii bir Pakistan devletinin kurulması Hindistan'da milyonlarca ehli sünnetin ölümüne sebep oldu. İstanbul'da İhlas Vakfı'nın müessisi 1391 Miladi 1971 sonunda Hint ve Pakistan seyahatinde Püt şehrinde kapısı kilitli bir Kur'an mektebi görüp niçin kapalı olduğunu sorunca 1947'den beri kapalıdır bütün talebeyi ve şehirdeki binlerle Müslüman'ın hepsini miladi 1947'de hindular öldürdü bir ehli sünnet sağ kalmadı biz sonradan buraya geldik demişlerdir Seyyid Abdülhakim efendi buyurdu ki İslam'ın büyük düşmanı İngilizlerdir. İslamiyet'i bir ağaca benzetirsek, başka kâfirler fırsat bulunca, bu ağacı dibinden keser. Müslümanlar da bunlara düşman olur. Fakat bu ağaç, bir gün filiz verebilir. İngiliz böyle değildir. Bu ağaca hizmet eder, besler. Müslümanlar da onu sever. Fakat gece kimse anlamadan, köküne zehir sıkar. Ağaç öyle kurur ki bir daha süremez. Vah vah çok üzüldüm diyerek Müslümanları aldatır. İngiliz'in İslam'a böyle zehir salması demek para, mevki ve kadın gibi nefsani arzular karşılığında satın aldığı yerli münafıkların, soysuzların elleriyle İslam alimlerini, İslam bilgilerini ortadan kaldırmasıdır. 44. Baki billah. Muhammed Baki Hindistan'ın büyük velisiydi. 971'de tevellüd, 1013 miladi 1604'te vefat etti. Delhi'dedir. Zühd ve takvası ve kerametleri meşhurdur. Kabil'den Semerkand'a gelip ilim tahsil etti. Orada Emkeng kasabasında Hâcegi Emkengi Ahmet Kaşani'den feyz alarak tasavvufta kemale geldi. Kur'an-ı Kerim'i her gece iki kere hatme derdi. Hadara ve berekat kitaplarında hal tercümesi farisi olarak yazılıdır. İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesinde Reşit Efendi kısmında 474 numaradaki Menhajus Salikin kitabını, Hicret'in 993 Miladi 1585 senesinde Mustafa bin Hüseyin Rumi Ahrari Mekke-i Mükerreme'de yazmıştır. Bunun üstadı Hace Ahmet Sadık Ahrari Kabili Mevlana Hacıgi Ahmet Kaşani'den ve bundan sonra talebesi Hace Muhammed İslam Cuybari'den Buhara'da feyz aldı. Cuybari'nin talebesi olduğu ise de Mevlana Hacıgi Kashani'nin oğlu Mevlana Hacı İsaq Bithen Taşkend'e gelince, ilm ve feyz verme vazifesini Mevlana'ya bıraktı. Mevlana Hacı İsaq babasının talebesi olan Mevlana Lutfullah'ın talebesiydi. Hacı Ahmet Sadık Efendi Mavera -ün Nehir'den İstanbul'a geldi. Üçüncü Sultan Murat Han bunu büyük bir saygı ile karşıladı. Kendisi ve vezirleri hizmet yarışı yaptılar. Talebesi oldular. Sonra Hicaz'a hareket eyledi. Mısır valisi İbrahim Paşa, misli görülmemiş hizmet eyledi. Mekke'de, sultanın tahsis ettiği büyük sarayda misafir olundu. Burada iki sene kalıp, 993 miladi 1585'te Medine-i Münevvere'yi ziyaret etti. Şam yolu ile İstanbul'a geldi. 45. bayezid Bistami Adı Tayfurdur. Babası İsa'dır. Evliyanın büyüklerinden olup Hanefi idi. 160'da Bistam'da tevellüt 231. Miladi 846'da vefat etti. Bistam'dadır. Bistam, Hazar Denizi'nin Cenub sahilindedir. İmam Cafer Sadd'ın ruhaniyetiyle yetişerek tasavvufta yükselmiştir. 30 sene Şam'da dolaşmış, 113 üstattan ders almıştır. Aşk-ı ilahi de o kadar ileri ve ibadette o derecedeydi ki namaz kılarken Allah korkusundan ve İslamiyete saygısından göğüs kemikleri gıcırdardı. Son derece alim ve Fadıl ve Edip idi. Şiirleri meşhurdur. Kaddesallahü Teala Sırrehu'l aziz. 46. Begavi Hüseyin. Babası Mesud'dur. Muhis sünne ismiyle meşhurdur. Hadis alimidir. Şafii'dir. 436. Miladi 1044 senesinde Horasan'da Bak şehrinde Teüt 516 Miladi 1122’de vefat etmiştir. Meşhur mesabih kitabının sahibidir. Bu kitapta 4719 hadisi şerif vardır. Fıkıhta kifaye tefsirde de Meali Müttenzil ve daha birçok kıymetli eserleri vardır. Rahimehullahü Teala 47. Behlül Dana, babası Ömer'dir. Küfe'li bir meczuptur. Harun er Reşid ile olan sözleri meşhurdur. İlmi yok ise de Harun'a nasihat verirdi. 190 miladi 806'da vefat etti. 48 Bera bin Azib Es'hab-ı Kiram'ın büyüklerindendir. Küçük olduğundan Bedir gazasına götürülmedi. 14 gazada, Resulullah'ın önünde harp etti. Çok cesur idi. Rey şehri alınırken, çok kahramanlık gösterdi. Basra'da vefat etti. Radıyallahu Teala anh 49 Beşir bin saat Ensari Eshab-ı kiramdandır. Hazreti Ebu Bekre, Ensardan, en önce biat eden budur. İkinci Akabe anlaşmasında ve bütün gazalarda bulundu. Yemame muharebesinden dönüşte Aynüttemer vakasında şehit oldu. Radiyallahu Teala anh. 50. Beydavi. Abdullah bin Ömer Kadı Beydavi müfessirlerin baş tacıdır. Şiraz'ın Beyda kasabasında tevellüd 685 Miladi 1286'da Tebriz'de vefat etti. Şafii mezhebinde derin alim idi. tenzil adındaki tefsiri çok kıymetli olup bütün alimlerce kuvvetli senet olmuştur. Kelam, fıkıh, lügat ve nahivde çok kıymetli kitapları vardır. Tefsirini çok kimseler şerh etmiştir. Bunlardan Şehzade şerhi en kıymetlisidir rahimehullahü teala 51 Beyheki Ahmet bin Hüseyin Beyheki hadis alimidir Şafii mezhebinde derin alim idi 384 miladi 994'te Nişapur'un Beyhek kazasında tevellüd 458 miladi 1066'da Nişapur'da vefat etti. Süneni Kebir ve Süneni Sagir hadis kitapları meşhurdur. Rahimehullahü Teala. 52. Bilal bin Rebâh Habeşi Essâb-ı Kiram'dandır. Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezziniydi. Önce Müslüman olanlardandır. Ümmiyyet bin Halef'in kölesiydi. Kâfirler ve efendisi, kendisine çok eziyet ve cefâ ederlerdi. Boynuna ip takıp, çocukların ellerine verir, Mekke sokaklarında dolaştırırlardı. Bilal ise, Allah birdir, Allah birdir der, dininden vazgeçmezdi. Bir gün, Bilali soyup, bir don ile sıcak kum üzerine yatırdılar. Üstüne büyük taş koydular. Ya Muhammed'in dininden çıkarsın, yahut ölünceye kadar burada böyle kalırsın, dediler. Bilal Hazretleri, bu taşın altında, Allah birdir, Allah birdir, derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oradan geçerken bunu gördü. Allahü Teala'nın ismini söylemek, seni kurtarır, buyurdu. Evine geldi. Ebu Bekir gelince Bilal'in çektiğini söyledi. Çok üzüldüm buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh kâfirlerin yanına gitti. Bilal'e böyle yapmakla elinize ne geçer? Bana satınız dedi. Dünya dolusu altın versen satmayız. Fakat senin kölen Amir ile değişiriz dediler. Amir Ebu Bekir'in ticaret işlerini yapardı. Çok para kazanırdı. Yanında maldan başka on bin altın vardı. Ebu Bekr'in eli ayağı yerindeydi. Fakat kâfir idi. İman etmiyordu. Ebu Bekir, amiri bütün malı ve paralarıyla Bilal için size verdim buyurdu. Çok sevindiler. Ebu Bekir'i aldattık dediler. Bilali taş altından çıkarıp elinden tutup Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna getirdi. Ya Resulallah, Bilali bugün Allah için azat etledim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. Ebu Bekir e çok dua buyurdu. O anda Cebrail aleyhisselam gelip 92. sure olan ve Leyl suresinin 17. ayetini getirdi. Cenab-ı Hak Bekr'in cehennemden uzak olduğunu müjdeledi. En önce ezan okuyan budur. Bütün gazalarda bulundu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra cihat için Şam'a gitti. Yirmi senesinde Şam'da vefat etti. Babü's Sağir de Sesi çok güzel ve pek tesirliydi. Ezan okurken herkesi ağlatırdı. Ömer radıyallahu an Şam'a gelince ezan okuyup bütün askeri ağlatmıştı. Bundan sonra Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Hazreti Hüseyin'in radıyallahu teala anhüma zorlaması ile bir sabah ezanı okuyarak bütün medine ahalisi şaşkına dönmüştü. 53. Birgibi. Muhammed bin Ali, 928'de Balıkesir'de tevellüt ve 981. Miladi 1573'te Aydın'ın Birgi kasabasında taûndan vefat etti. Türkçe vasiyetname kitabı çok kıymetli olup bunun. Zade şerhi pek istifadelidir. Arabî tarikat Muhammediye kitabını çok alimler şerh etmiş ve Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Çok kere basılmıştır. Türk alimlerinin baş tacıdır. Rahimehullahü Teala. 54. Buhari. Muhammed bin İsmail 194. Miladi 809'da Buhara'da tevellüt, 256. Miladi 869 yılı Fıtr Bayramı günü Semerkant'ta vefat etti. Sahih-i Buhari adıyla meşhur olan Cami-ü-Sahih hadis kitabı, Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam dininin en kıymetli, en sağlam kitabıdır. Başka eserleri de çoktur. Buhari-i Şerif'te Yedi bin iki yüz yetmiş beş hadisi şerif vardır. Bunları altı yüz bin hadis arasından seçmiştir. Her hadisi yazacağı zaman guslap abdesti alır, iki rekat namaz kılar, istihare yapardı. Buhari şerifi on altı senede yazdı. Elli beş. Burhaneddin Ali bin Ebu Bekr büyük alim olup. Buhara'da müderris idi. Şeyhülislam adı ile meşhurdur. Fergane'nin Merginan kasabasında tevellüt ve 593, miladi 1197'de Buhara'da Cengiz Hücumunda şehit oldu. Eserleri arasında Hidaye, yani şerhi i Bidaye ve Tecnis ve Kunyetül Fetavah, kitapları meşhurdur. Rahimehullahü Teala. Hidaye iki cilt olarak basılmış, İngilizceye tercüme edilmiştir. Çok alimler tarafından şerh edilmiştir. İbni Humam'ın şerhi olan Fethul Kadir yeniden basılmıştır. 56. Büreydetübnü Hasib Eslemi. Eshab-ı Kiram'dandır hicrette ile birlikte gelip Müslüman oldu. Uhud gazasından sonra Medine-i Münevvere'ye geldi. Bundan sonraki gazaların hepsinde bulundu. Bir müddet Basra'da kaldı. Horasan'a cihada gitti. Merv'de yerleşti ve orada vefat etti. Çocukları, torunları orada kaldı. Oğlu Abdullah vasıtasıyla birkaç hadisi şerif bildirmiştir.